Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sayıdeğer dinleyenler, Riyazu Salih'in hadis kitabımızın 65. babı olan ölümü hatırlamak ve nefsin arzularını dizginlemek. Konu ile ilgili ayetler Ali İmran suresi ayet 185 Her canlı ölümü tadacak ve kazandığınız ödüller size ancak diriliş gününde verilecektir. O halde her kim ateşten kurtarılıp cennete konulursa işte o gerçek anlamda başarıyı elde etmiş ve kurtuluşa ermiş demektir. Yoksa şu dünya hayatı cezbedici fakat aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Lokman suresi ayet 34 Hiç kimse yarın ne kazanacağını ve başına neler geleceğini bilemez. Yine hiç kimse ne zaman, nerede ve nasıl öleceğini bilemez. Bütün bunları en mükemmel şekilde bilen ve her şeyden haberdar olan yalnızca Allah'tır. Nahl suresi ayet 61 Allah işledikleri kötülüklerden dolayı insanları anında helak edecek olsaydı Yeryüzünde bir tek canlı bırakmazdı. Ne var ki düşünüp tövbe etmeleri için onlara vereceği cezayı kendisinin takdir ettiği belirli bir süreye kadar erteliyor. Fakat süreleri dolunca artık son pişmanlık fayda vermez. Yok oluşun ne bir an geciktirebilirler ne de öne alabilirler. Münafikun Suresi Ayet 9-11'de Rabbimiz buyuruyor Ey iman edenler malınız mülkünüz ve çoluk çocuğunuz sizi Allah'ı anmaktan ve Allah yolunda mücadele etmekten alıkoymasın dikkat edin her kim böyle davranacak olursa dünyada da ahirette de kaybedenlerden olacaktır o halde ölüm meleği ansızın kapınızı çalmadan ve son pişmanlıkla ya Rab ne olur bana biraz daha mühlet ver de senin yolunda her şeyimi harcayıp iyi bir insan olayım diyeceği an gelip çatmadan önce size bahşettiğimiz nimetlerden Allah yolunda harcayın. İyi bilin ki ölüm vakti gelip çattığında Allah hiçbir canı ertelemeyecektir. Hiç kuşkusuz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ve Mu'minun Suresi ayet 99 ila 115'te Rabbimiz buyuruyor. Ahireti inkar edenler ne kadar lüks ve refah içinde yaşarlarsa yaşasınlar, eninde sonunda ölüm meleğiyle burun buruna gelecektir. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Ya Rab ne olur bana bir fırsat daha ver de beni hayata geri döndür ki, bugüne kadar hep ihmalkarlık ettiğim ve nasıl olsa yarın yaparım diye ertelediğim konularda senin emrine uygun olarak iyilikler yapayım, hatalarımı telafi edeyim diye feryat edecek. Hayır hayır, onun bu söyledikleri boş ve anlamsız sözlerden ibarettir. Çünkü ona yeterince süre verilmişti. O halde insanlar bir daha asla dünyaya geri dönemeyecekler. Onlarla hayat arasında yeniden diriltilecekleri güne kadar dünyaya dönmelerine izin vermeyen bir engel vardır. Nihayet yeniden diriliş için sure üflenince mezarlarından fırlayıp huzurumuza gelecekler. İşte o zaman aralarındaki bütün soy-sop bağlantıları kesilecek ve herkes kendi derdiyle meşgul olduğundan hiçbiri diğerine bir şey soramayacak. Kimsenin kimseye zerre kadar yardımı dokunmayacaktır. Böylece büyük mahkeme kurulacak ve bütün iyilikler, kötülükler bir bir ortaya dökülecektir. Kimin iyilikleri ağır basarsa işte onlar kesinlikle kurtuluşa ereceklerdir. Kimin iyilikleri hafif gelirse onlar da kendilerine en büyük kötülüğü yapan ve sonsuza dek cehenneme mahkum edilen kimseler olacaklardır. Öyle amansız bir ateşe girecekler ki alevler yüzlerini yalayıp kavuracak ve orada dudakları parçalanıp döküldüğü için sırıtan dişleriyle alevler arasında öylece somurtup kalacaklar. Sonra Allah tarafından ateşten daha acı bir azar işitecekler. Ey zalimler bu azabı önceden haber veren uyarıcı ve yol gösterici ayetlerimize vaktiyle okunup ulaştırılmamış mıydı? Siz de onları küstahça yalanlayıp durmamış mıydınız? Bunun üzerine onlar utanç ve pişmanlık içinde Ey Rabbimiz biz azgınlığımızın taşkınlığımızın kurbanı olduk. Bu yüzden doğru yoldan saptık Ey Rabbimiz Lütfen çıkar bizi buradan sana söz veriyoruz. Bir daha o kötülüklere dönersek namertiz diyecekler. Bunun üzerine Allah Yıkılın karşımdan bana boşuna yalvarıp durmayın. Çünkü vaktiyle kullarım arasından bir grup inanmış insan. Ey Rabbimiz biz sana iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla ve bize merhamet et. Hiç kuşkusuz sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diye yalvarırlardı. Fakat siz onlarla hep alay ederdiniz. Onlara yaptığınız baskı ve işkenceler yüzünden kalpleriniz katılaştı. Bu durum sonunda... Size beni anmayı büsbütün unutturdu. Öyle ki onların bu gıpta edilecek durumuna gülüyor. Onlarla dalga geçip duruyordunuz. Fakat ben vaktiyle hor ve hakir gördüğünüz bu insanları sizin alay ve işkencelerinize sabırla göğüs geldikleri için bugün ödüllendiriyorum. Onlar ebedi kurtuluşa eren kimselerdir diyecek. Sonra Allah... Uğrunda kendisine isyan ettikleri dünya hayatının ne kadar değersiz olduğunu onlara göstermek üzere cehennemdekilere soracak. Söyleyin bakalım. Siz de yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Onlar da olsa olsa bir gün hatta bir günden de az. Fakat emin değiliz. Bunu hesaplayabilecek olanlara sor ya Rab. Çünkü bizim aklımız başımızdan gitmiş durumda diye cevap verecekler. Bunun üzerine Allah Doğrusu siz yeryüzünde çok az bir süre kaldınız. Dünya hayatının ahirete oranla ne kadar değersiz olduğunu bir bilseydiniz. Bundan başka ne bekliyordunuz? Yoksa sizi hiçbir hikmet ve amaç gözetmeden boş ve anlamsız bir oyun ve eğlence olsun diye yarattığımızı ve yaptıklarınızın hesabını vermek üzere günün birinde huzurumuza çıkarılmayacağınızı mı sanıyordunuz diyecek? Evet, hadis suresi ayet 16 Rabbimiz buyuruyor. Müminlerin gönüllerinin Allah'ı anması ve indirdiği hakikat karşısında kalplerinin yumuşayıp saygıyla ürpermesi zamanı hala gelmedi mi? İnananlar zaman zaman paslanan ve gaflete meyleden gönüllerini Kur'an'la her an yeniden aydınlatıp canlı tutsunlar ki,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 Dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol. Bu dünya ahiret yolculuğunda konakladığın bir menzil gibidir. Konakladığın yeri imar etmek isterken asıl ulaşman gereken hedefi ihmal etme. Yolculuk yapan bir konakladığı yere ne kadar değer verirse sen de dünyaya ancak o kadar değer ver buyurdu. Abdullah bin Ömer derdi ki ey Müslüman kardeşim. ''Akşama ulaştığında sabahı gözetleme, sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme. Ardı arkası kesilmez arzulara kapılıp da geleceğe dair boş hayallerle kendini avutma. O an ne yapman gerekiyorsa onu yap unutma ki ölüm meleğinin ne zaman kapını çalacağı belli değildir. Bunun için sağlığın yerindeyken, hastalığın için, hayattayken de ölümün için hazırlık yap.'' Yine Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Vasiyet edeceği malı olan bir Müslümanın vasiyeti yanında yazılı olmaksızın iki gece geçirmesi doğru değildir. Bir başka rivayette üç gece geçirmesi doğru değildir. Yine Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma diyor ki, Peygamber Aleyhisselam'ın bu sözünü duyduğum andan itibaren yanımda vasiyetim olmaksızın bir gece bile geçirmedim. Enes bin Malik radiyallahu anh diyor ki bir gün Peygamber Aleyhisselam elindeki değnekle yere bir takım çizgiler çizdi. Ve o çizgileri bize göstererek şöyle buyurdu. dikdörtgenin içindeki bu kalın çizgi insandır. dikdörtgenin dışına taşan gri çizgi ise onun bitmek bilmeyen istek ve arzularıdır. Dikdörgenin içindeki şu kısa ok işareti şeklindeki çizgiler de insanın başına gelecek bela ve musibetlerdir. Etrafını saran dörtgen şeklindeki çizgi ise onun ecelidir. İnsan böyle geleceğe yönelik sınırsız hayaller içinde yaşayıp giderken bir de bakar ki ölüm denilen en yakın çizgi karşısına çıkıvermiş. Evet saygıdeğer dinleyenler Abdullah bin Mesud radıyallahu an anlatıyor. Peygamber aleyhisselam bir gün yere bir dörtgen çizdi. Dörtgenin ortasına onu bir kenarından keserek dışarı çıkan uzun bir çizgi çekti. Ortadaki bu çizginin iki yanından da ona doğru uzanan bir takım küçük çizgiler çizdi. Sonra çizdiği şekli bize göstererek şöyle buyurdu. Bu dikdörtgenin içindeki kalın çizgi insandır. Şu dışındaki dikdörtgen ise onu kuşatan eceldir. İnsan asla bu çizginin dışına çıkamaz. Dörtgeni keserken dışarı çıkan çizgi de insanın sınırsız hayalleridir. Arzu ve hevesleridir. Ortadaki kalın çizgi ise, küçük çizgiler ise insanın başına gelen bela ve musibetlerdir. Ortadaki kalın çizgi uzanan küçük çizgiler ise insanın başına gelen bela ve musibetlerdir. İnsan bu belalardan birinden kurtulsa öteki gelip onu yakalar. Ondan kurtulsa bir diğeri onu çarpar. Sonunda arzu ve hayallerine ulaşmadan ansınsın eceli gelip onu yakalayıverir. Evet saygı ya dinleyenler. İnsanın emeli var, hedefi var. Emele doğru giderken insanı bazen eceli yolu da yakalayıveriyor. Ebu Hureyla radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanı hayır ve hasenattan alıkoyan şu yedi şeyi gelip çatmadan önce hayırlı işler yapmakta acele edin. Yoksa siz haram helal sınırlarını unutturan fakirlikten, insanı azgınlığa sürükleyen zenginlikten, sağlığı bozan hastalıktan, bunaklaştıran ihtiyarlıktan, ansızın gelen ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en kötüsü olan deccalden veya bütün bunlardan daha korkunç ve daha acı olan kıyametten başka bir şey mi bekliyorsunuz? Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Lezzetleri yok eden, zevkleri bıçak gibi kesen ve adına ölüm denilen gerçeği çokça hatırlayın. Çünkü ölüm düşüncesi insanın dünyaya büsbütün bağlanıp ahireti unutmasına engel olur. Ölümü hatırlayan insan kötülüklerden uzaklaşarak hayırlı işlere koşar. Gücünü ve servetini Allah'ın rızasına uygun şekilde harcar. Übey bin Kab radiyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam Ramazan aylarında gecenin üçte biri geçince uyanıp kalkar ve çevresindekileri uyandırarak, Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Unutmayın ki kıyamet için sura birinci kez üflendiğinde, Yeri yerinden oynatan o korkunç sarsıntı gelip çatacak. Arkasından da sura yeniden üflenecek ve ikinci bir sarsıntı kopacak. Ölüm de bütün şiddetiyle gelip çatacak. Öyleyse neden hala gaflet içinde oyalanıyor? Vaktinizi boşa geçiriyorsunuz. Allah'ı çokça zikrederek bu korkunç günlere sanaza diyerek insanlar uyardı. Bir gün... Ben kendisine Ey Allahın Resulü. Ben Allahım mesalle ale Muhammed'in ve ale Ali Muhammed. Allahım Peygamberimizi, onun ehli beytini, ashabını ve bütün ümmetini dünyada ve ahirette selamete, kurtuluşa ilet diye dua ederek size çokça selavat getiriyorum. Acaba kendim için yaptığım dualarımın ne kadarını selavat salavat için ayırayım diye sordum. Peygamberimiz dilediğin kadarını buyurdu. Dualarımın dörtte birini selavatı ayırsam uygun olur mu diye sordum. Dilediğin kadarını ayır fakat daha fazla yaparsan senin için daha iyi olur buyurdu. Öyleyse duamın yarısına selavatı ayırayım dedim. Dilediğin kadarını yap fakat daha fazlasını yaparsan senin için daha iyi olur buyurdu. Şu halde üçte ikisi yeter mi diye sordum. İstediğin kadar fakat arttırırsan senin için daha iyi olur buyurdu. Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsini salat ve selam getirsem nasıl olur diye sorunca işte o zaman dünya ve ahirette sıkıntıların giderilir, arzuların gerçekleşir ve günahların bağışlanır buyurdu. Bureyde radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'ın ilk yıllarında kabirleri ziyaret etmenizi geçici olarak yasaklamıştım. Çünkü cahiliye devrindeki kalma çirkin adetlerin İzleri henüz tamamen silinmemişti Fakat artık kabir ziyaretinde nasıl davranılması gerektiği konusunda İslami prensipler iyice benimsenip gönüllere yerleşmiş bulunuyor Bundan böyle bu ilkelere aykırı davranmamak şartıyla Kabirleri ziyaret edebilirsiniz Bir başka rivayete göre peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur İsteyen kabirleri ziyaret etsin çünkü kabir ziyareti bize ahireti hatırlatır Ayşe radiyallahu anheden rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam onun yanında kaldığı gecelerin sonuna doğru Baki mezarlığına gider ve şöyle dua ederdi. Selam size ey müminler diyarı. Rabbiniz tarafından zevad edilen şeylerle nihayet karşılaştınız. Hayattayken size anlatılan ölüm ve ahiretle ilgili gerçeği sonunda bizzat yaşadınız. Fakat asıl hesap Henüz görülmedi. Şimdilik ileri bir tarihe ertelendiniz. Yarın kıyamet, diriliş, cennet gibi daha pek çok vaadin gerçekleştiğini göreceksiniz. İnşallah biz de yakında aranıza katılacağız. Allah'ım baki ol garkat mezarlığında yatanları bağışla. Amin. Evet sayıdeğer dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Selamünaleyküm ve Rahmetullah